Merhaba. Gerisi hikayenin altıncı 2015'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Bu hafta Beril, Galip ve Berk'le beraber Kocaeli Kitap Fuarında katıldığımız Anadolu'nun Korkunç Yaratıkları konulu söyleşiyi yayınlıyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Ee, hoş geldiniz. Biz Anadolu Korku Yüküleri e, kitaplarının yazarlarıyız. Anadolu'da geçen Korku Yüküleri yazıyoruz. Ee, özellikle bu topraklardan beslenen Kendiler üzerinde daha çağdaş bir dille, bir masal, bir efsaneden daha çok bir korku öyküsü düzeninde çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda yayınlanmış bir tane kitabımız var, bilgi yayınlarından çıkan en son. Anadolu Korku Öyküleri bir renkli aşağıda, bugün de imza günümüzde var, orada gönderilir. Bugün size Anadolu'da bizi etkileyen ve kitaplarımızı, öykülerimizi kullanmak istediğimiz iğertliklerden, cevarlardan ve diğer korku üyelerinden bahsedeceğiz. Öncelikle e, arkadaşlarımıza da arştırmak istiyorum. Işın Diyeli Titik, Demokran Atasoy, e, Mehmet Berk, Yaltlı. Hepsi sıra kendilerine geldiğinde zaten biraz kendinden bahsedecekler. Ben gayet dursun bu arada. E, şimdi, konuşmamıza ya da sunumuza başlamadan önce hemen e, küçük bir bahsetmemiz gereken bir şey var. Geçen hafta çok büyük bir vacia yaşandı Soma'da. Ee, bir kanal alıyor. Ee, Türkiye hep böyle olan bir yerdi. Bizim yaptığımız araştırmalarda bütün dünya böyledir gerçi. Yani e, çok az mutlu zamanı ya da çok az barışlarda geçen zamanları olan bir yerde yaşıyoruz. Dünyanın bazı gerçekleri var. E, ve acı şeyler sürekli olarak yaşanıyor. E, ama bu acı şeyleri yaşanmasının sebebi de biz genelde e, korkunç doğaüstü yaratıklar olduğunu düşünüyoruz. Anadolu'nun başına gelen ya da Anadolu'nun insanının başına gelen en korkunç Anadolu insanı olduğunu düşünüyoruz. Ee, çok güvenilen insanların aslında o güvenini tam yerine getiremedikleri, de. suistimal değil, başaramamaktan bir şekilde ee, bir şeyler sebep olduklarını ve insanların canlarına mal olduklarını da en sonunda e, düşünüyoruz ve e, onlarda 300 kişi e, bağımsız kaynaklar daha fazla olduğunu söylüyor. İçimizi yaradıyor. Ee, bu sadece şu anki hükümet ya iktidarın elinde olan bir şey değil. Daha evvel de Aranda'lı yaşadı. Ee, Türkistan geleneğine geçmeden önce de çok büyük katliamlar yaşadı. Çok büyük kazalar yaşadı. Bunların etkileri e, canavarlar olarak insanın ilgilebinde bazı yerlerde oturdu. E, bazı şeyler bugünkü kadar açıklanamaz olduğundan ya da işte yine gündem kirlilikleri yüzünden başka şeylere dönüştü. E, yani Türkler İstanbul'a girmeden önce Bizans bir yere bir sefer için ordu gönderdiği zaman seferin durumunun iyi gittiklerini Kraliyet ağırlarındaki atların ayaklarının hangisinin oynadığına bağlı olarak araştırıyordu. Yani böyle şeyler aranmalar, başka şeylere yakınsamalar, benzeştirmenler her dönemde vardı. Yani zaten hepimizde insanız bunun Türk'ü ya da Bizanslısı ya da yok. Daha önce konuşuldu bir konu. Biz ne kadar çok sonra geldiğimiz düşünsek de bir Çirkinet ibaresi Türkiye, Anadolu'ya geldiğimiz düşünsek de İstanbul'un 453 aldıktan sonra da Fatih Dönemi'nde Anadolu'yu tamamen Türklediğimizi düşünsek de aslında öyle değil. Bugün Türk dediğimiz insanlar aslında bir toplamını ifade ediyorlar hem kültür bağında hem köken bağında. İç Anadolu'da geçen bir hikayeyi anlatırken bir yaşlı bir teyze işte Kürsler savaşmış diye anlatıyordu. İşte bugün belki okuraya tekrar döneceğiz. Daha sonra televizyon kanalının bahsetmiş olduğu oradaki savaş bölgesindeyi yapılan araştırmalar bunun Urartu türlü de ikilerin arasındaki beyin savaştan ya da direkt olarak Kapadokya dönemlerinden, beyinlerinden kalma bir savaş olduğunu gösteriyor. Ee, 1000 senesinde siz buraya gelmişsiniz ama milattan önce atıyorum 1000 senesinden kalma bir hatıra üzerine konuşmayı zoriliyorsunuz. Bu kökenin çok daha eski ve çok daha derinlikte bir yere gittiğini gösteriyor. Ee, benim ilk başta söyleyeceklerim, bunlar şöyle bir genel bir toparlama yapmak istedim. Şimdi e, birazcık daha doğal üstü canvara insan şeyinden. Zaten okumaya tekrar geleceğiz. Bir de bırakıyorum. Merhaba, ben hoşum. Ee, size bugün ben ikinci kıtafta yazdığım e, hikayenin e, ilham kaynağı olan bir varlıktan bahsedeceğim. Ee, Altay Türk mitolojisinde, yani bizim gök tanrı dediğimiz Tengel inanışında yer altı tanrısı olan Erlikhan'dan bahsedeceğim. Ee, bu kötücül bir tanrı olarak çoğunlukla nitelendirmesine rağmen e, ölüler tanrısı olarak da bekleniyor. E, kimi zaman günahların öğreticisi ölüleri sorgulayan olarak e, adlandırıldığı e, yerler de var. Fakat başka inanışlarda, başka yerlerde, başka kaynaklarda aynı zamanda bu e, Tanrı'nın iklik kesen, yani o zaman ruhun iklik olduğuna inanıldığını düşünecek olursak ruhları toplayan olarak da nitelendirilen bir varlık Tanrı. E, adların çok adı var. E, bu adlarının e, varyasyonları var. E, erlik olarak daha çok biliniyor fakat g harfi ile biten erlik diye bir versiyonu var. Bu Buryatçada kan içen anlamına gene yer altı tanrısı tabir ediliyor. Erlik diye bir e, gene söylemi var. Bu da e, kimi kaynaklarda bu ikisinin ayrı olduğu söyleniyor. Erlikle er erlikin fakat e, bazı kaynaklarda ise gene aynı tanrı hitap edildiği söyleniyor. Ki e, bunu Kişi er olarak geldiği sözcük kökünü düşünecek olursa ben daha çok kişi olarak betimlendiğini ve bu şekilde bu varyasyonun kullanıldığını düşünüyorum açıkçası. Bunun haricinde soltan olarak da e, biliniyor e, tarih ve kendisi e, soltan diye nitelendirilmesinin sebebi e, sabah yıldızına atfedilmesinden dolayı sabah yıldızı e, sabaha karşı e, ufuk çizgisinden verildiği için e, bunun cehennem tanrısına atledildiği düşünülüyor. Ki yeraltı tanrısı, cehennem tanrısı olarak nitelendirildiği düşünce olursa bu gayet normal bir e, betimleme olur. Biz orada şeyini kaçırmayalım. Hemen bu bağlantıyı da verelim. E, solpan, çolpan, daha sonra evet. batıya geçiş. Buna evet. oraya Batı. e, solpan, zaman içinde değişiyor. Çolpan oluyor. Sonra çoban oluyor. Kimi yerde ışık yıldızı, kanlı yıldız, mavi yıldız, kervan kırana kadar gidiyor. Kervan kıran da bu erken doğduğu için kervan götürenleri yanıklarından dolayı saldırıya uğramalarına sebep olduğu için kaynaklanıyor. Arsan dolay diye bir varyasyonu var. Yer karatöz veya menfur kara olarak da geçiyor. Şimdi tabi Genel olarak baktığımızda bu bir yer altı tanrısı, ee, tamamen ölülerin başında, ee, çoğunlukla kötü ölüler olarak nitelendiriliyor. Ee, tarifi var, tarifine bakacak olursanız kesinlikle yani kötü bir varlık olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü korkunç bir tarifi var, zaten çirkin olarak geçiyor, çok çirkin bir tanrı olarak geçiyor. Ee, kan gibi parlak yüzlü, ee, bıyıkları var. Ee, kulakların arkasına kadar uzanıyor. Keçi sakalı var, iki dizine kadar uzanıyor. Ee, bazı tariflerde iki göz kapağının arası altı metre deniliyor. Burada deve aktif ediyor. Yani güçlü kudretli aslında anlamında bir şekilde benzer olabilir. Bir göz kapağının bir karış olduğundan bahsediliyor. Yani şimdi bu tarife bakacak olursanız burada bahsedilen bir dev. Ama tabi e, bu kadar büyük bir karanlığı ve gücü tarif ediyorsanız abartma muhakkak vardır. Yani bir şekilde dev olarak tarif ediliyor olabilir. Kesinlikle kara taşlık, kara gözlüğü, e, kara saçlı olarak nitelendiriliyor. Yani genele baktığınız zaman her yeri kara bu varlığı. E, saçları beline kadar kıvırcık, e, çenesi tokmak gibi ve dişleri ee, köpek dişleri dudağını açacak kadar uzun olarak tarif ediliyor. Şimdi burada e, özellikle e, kanlı yemek yemesi, e, ciğer kanı içmesi, kafadasından kadek kullanması gibi şeylere bakacak olursak, geçen anlatılara bakacak olursak, buradan e, vampir benzeşmesine kadar gidebiliriz. Hatta onu geçip e, Kore anlatılarında geçen bir yaratık vardı bu diye. Oraya kadar yersin. Bu dokuz kuyruklu bir tilfidir ama o da e, ciğer e, yer veya ciğer çalar veya ciğer tadını içer. Onun haricinde galip anlatacak galip al karısının da aynı huyu vardır eğer söylencelere bakarsınız. Yani e, bu epey bilinen bir e, gelenek küfler arasında anlaşıldığı kadarıyla. Ee, ka kaba ve derin bir sesi var. Bu e, kimi yerde yerler altından yükselen gürültülere de atfetilebilir. Ama çoğunlukla e, onun sesi olduğu söylenir. Özellikle bir felaket, doğal felaket öncesinde duyulduğunu şey yaparsak, dikkat edersek. Ee, bunun haricinde eşyaları var. Ee, bir tane Kılıcı var, yeşil demirden kılıcı var, kalkanı var. Ama bunun haricinde örs ve çekici var. Bu da örs ve çekici bir şeyler yapmak için kullanılıyor ama e, ne yaparsa yapsın yaptığı hep biçimsizdir diye bir e, söylem geçiyor. Hiçbir şekilde yaratma gücü var ama yarattığı şey kötülüğünden veya kötülüğe baş olmasından dolayı hiçbir şekilde bir insanın veya insanın işte gök tanrı dediği e, varlığa Affedilen o güzel şeyleri yaratma yeteneği kesinlikle yok. Ee, yeme içme alışkanlığından zaten bahsettik. Dediğim gibi son derece kanlı bir alışkanlığı var. Değişik bir diyeti var. <gülüyor> bir diyeti var. Ee, yaşadığı yer e, yerin 9 kat 6 olarak nitelendiriliyor. Bu zaman zaman bazı yerler 7 kat olarak değiştirse de çoğunlukla 9 kat olarak e, bekliyelim. Saray. Kara çamurdan sarp dağlar var, karadağlar var, ırmaklar var ki bu ırmakların ve göleklerin kan yaşından ve kandan oluştuğu e, söyleniyor. E, özellikle son derece e, engebeli ve engelli bir yol. E, o zamanın şamanları Han'a ulaşıp da e, ondan yardım isteyebilmek için tüm bu engelleri aşması gerekiyor ki bu engellere putak deniliyor. Daha sonra bu budak olarak değiştirilmiş bir... E, kelimedir. Yani bu engelleri aşıp e, ona ulaşana kadar emmeyi bir ezey çekiyor şu an. Karakteri kesinlikle küstah, acımasız, hiçbir şekilde, e, ki, hiçbir şeye e, sevgisi veya şeyi olmayan, e, inatçı, yıkıcı ve utanmaz e, olarak bekleniyor. Fakat bazı yerlerde kendine göre adaleti olduğu belirtiliyor ki bu da e, ölüleri yukarıdan aşağıya indirip, orada sorgulayıp, ee, şey olanları yani layık olanları yukarıya yolluyor, layık olmayanları yani kendine layık olanları kendine sağlıyor ve köle ediyor. Mitlerdeki rolü e, yaratılışı şöyle anlatılıyor, e, farklı farklı varyasyonları var fakat en çok geçen e, Bay Gülgen'in yani gök dalgısının. Kendine e, çamurdan bir arkadaş yaratmasıyla başlıyor. Bu arkadaş bir süre sonra gayet iyi bir şekilde gidiyor arkadaş olarak, dost olarak. Fakat bir süre sonra Ali kahm kendini eş, ona eş görmeye başlıyor, e, eşit görmeye başlıyor ve daha sonra daha da kusurlaşarak ondan üstün görmeye başlıyor ve e, bir şekilde üveyini yaratmış olduğu her şeye düşman oluyor. Bunun üzerine yaptığı kötü işler sonucunda da yer altında yaşamaya mahkum ediliyor. Bu da dersen bayağı benzer bir hikaye, <gülüyor> diğer hikaye de bakacak olursak. Ee, Erlikan, e, insanlar için kötülüğün tamamen e, katıksız bir sembolü. Her türlü hastalık, her türlü bela, her türlü kandırmaca e, ondan geliyor. E, buna Erlikan'a mesela kesinlikle at kurban edilmez olduğu için Genelde hastalıklı hayvanlar kurban edilir. At sadece ve sadece bazı yerlerde kara şamanlar tarafından yani karakamlar denilen şamanlar tarafından zaman zaman kara at kurban edildiği söyleniyor. Kendisinin yedi ile dokuz arasında değişen çocuk var. Kimi yedi diyor, kimi dokuz diyor. Biz dokuz olarak alalım. Dokuz tane kızı, dokuz tane oğlu var. Oğullarının her birinin ismi belli ve e, her birinin değişik görevleri var. Hatta kimisi insanlığın yararlarına bile çalışıyor denilebilir. E, fakat kızları tamamen e, sefaat düşkünü, hatta bunlara utanmaz maskaralar da deniyor. E, erdiğin en önemli şeylerinden bir tanesi yeryüzüne yolladı tabazı. Bunlara karan deniyor. Bu benim hükanyemde oldukça geçen bir e, kelime. Karanemeler e, Kötü ruhlar olarak, yani kötü olan ve erliğe hizmet eden gruplar olarak miktelendiriliyor. Her türlü hastalığı yayıyorlar, her türlü e, insanı yoldan çıkarabiliyorlar. E, kimi zaman erliğe götürecekleri kurbanları bile yolda yiyip erliğe zarara uğratabiliyorlar. E, ben normalde bunun daha çok e, sonradan bedenlenebilir soyut varlık kısmını kullandım. Ee, dediğim gibi hikayede e, Erlik Han biraz daha başrolü fakat onun hizmetçisi olarak Karaneme daha çok olarak geçiyor. O da neden diyeceksiniz? E, genelde kötü zamanlarda Erlik Han'ın e, adı kullanılmaz. Sadece Karaneme olarak nitelendirilir. Benim anlatacağım kadar sürdü. demokalan değil mi? Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sağolun. Sağolun. Bunu nasıl Tamam, evet. Ben de e, bugün Anadolu'da artık pek konuşulmayan e, ejderhalarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Bizde Hı. tamamen e, batının ürünüymüş gibi gösterilen e, bir ejderha e, efsaneleri var. Bunlar aslında Anadolu'da da bolca var. Bunların e, benim için en eğlenceli e, tarafı... E, Evliyalarla yaşadığı, menkübelerde geçen hikayeleri. Bunu, bu yüzden de önce o eğlenceli tarafından yani popüler kültürün en önemli isimlerinden Ejderha Avcısı Sarı Saltık'tan biraz bahsetmek istiyorum. Onunla dolaylı olarak da Ejderhalar'dan. Bu Sarı Saltık adı her zaman büyüyle menkıbelerde geçen Sarı Saltık, bir de tarihi Sarı Saltık var menkıbelerde geçen, adı büyüyle geçen, efsanevi böyle biraz da karanlık bir adam. E, tarihte ise e, Selçuklu döneminde e, 1264-65 civarında e, bir ikinci İzzettin Keykavus'un Moğollara yenilmesiyle başlayabiliriz onun hikayesini anlatmaya. E, Moğollara yenilen İzzettin Keykavus Bizans'a sığınır ve e, Bizans onu çok tabii keyifle kabul eder çünkü 1204'teki e, İstanbul'da işgali sırasında Latinlerin Selçuklular da o dönemin Bizans imparatorunu kabul etmiştir. O sebeple büyük saygı görür. Hatta sarayda da çok rahat hareket eder. Bu rahatlıktan dolayı da bir süre sonra İzzettin Keykavus Bizans İmparatoru dan bir yer ister. Yazın yaz diyecek, kışın kış diyecek. Bana yer verin. Benim Teban'da, Anadolu'da, Moğolların altında açı çekiyor, gelsin biz oraya yerleşelim der. Bu da kabul edilir, Mihail Paleologos, 8. Mihail Paleologos tarafından ve bugünkü Bulgaristan'ın biraz kuzeyi ve Romanya'nın doğusunda Karadeniz kıyılarında Dobruca denen bir bölgeye yerleşmeleri kabul edilir. Onları buraya Dobruca'ya getiren göçün başında da işte Sarı Saltuk vardır. Hem bir aşiret reisidir e, bu tarihi karakter hem de e, bir şehit statüsü olduğu da anlaşılıyor. Çok güçlü bir isim. O şeyhik statüsü de zaten e, onun bu menkıbevi tarafı, tarafının e, bu kadar büyücülükle ne getiriyor. E, hatta işte kafirler onu e, saltık-ı sahir, yani büyücü saltık <gülüyor> çağırıyorlar e, ve o dönemdeki bir söyleme göre bütün Türkler gibi büyü bildiği için cadılıktan haberi olduğu için de öldürülemiyor bir türlü. Ee, ve temel özelliği de aslında savaşçı bir derviş olması. Ee, normalde 13 16. yüzyılda 13. yüzyılda yüzyılda yaşayan bütün e, bu evliyaların, abdalların hikayeleri ancak 16. yüzyılda menkıbe menkübelere dönüştürülebiliyor. Ama mesela Selçuk o dönemde bile o kadar popüler ki ...daha 14. yüzyılda o öldükten 20-25 yıl sonra e, Tüffahü el, ''Tüffahül Erbah'' diye yani Nurların Meyvesi'' diye bir e, menkübe e, kitabında e, adı geçiyor. Kendisinin takip edebildiğimiz bir kendi saltuknamesi var e, ana kaynak olarak kullanılan e, Hacı Bektaş'ın velayetnamesinde e, ve bir de... E, Serhat Name'de Evliya de geçiyor. Bunların hepsinde üç farklı karakteri aslında anlatılıyor. Bunlar hepsi değişe değişe gelmiş. Birinde işte Saltuk Batt Battal Gazi'nin kökü, ondan geliyor kökü. Öyle önemli bir adam. Hacı şey, Bektaş Veli'ye göre bir hiçbir şey bilmeyen bir çoban. Bekta Be Hacı Bektaş onun e, ...görüyor, tanışıyor. Arkasını sıvı, böyle sıvazlayınca... E, ...gözünden perdeler kalkıyor. E, ve bir de... ...Evliya Çelebi'ye göre... ...aslında Ahmet İsevi'nin... ...Hacı Bektaş'ı yollarken yanında gelen... ...370 Terviş'ten biri. Ama benim en sevdiğim e, hikayesi... ...ve en popüler hikayesi... bir ...Ejder'i öldürme hikayesi. Ve bu hikaye bu üç kaynakta da... ...bulunsa da... E, ben Vilayetname'deki hikayeden biraz bahsetmek istiyorum. Buna göre acıbettaş Bettaş çilehanesinden çıkıp oradaki zemzan pınarı denen pınarın yanından geçerken bir çobanla karşılaşıyor. Ve bu çobanla tanışıyor. İşte adı ne diyor? Sarı Saltık diyor. Hizmetinizdeyim diyor. O da onun sırtını sağlıyor ve gözünden perdeler kalkıyor. Hadi seni Rumi'ne saldık diyor. Bir ok veriyor, oklar veriyor, yay veriyor. Beline bir tahta kılıç Kuşan, kuşatıyor ki tahta kılıç evliyaların e, o dönemde anlatılan en önemli bir gizemli silahlarından biri bayağı silah olarak kullanıyorlar bu tahta kılıçları. E, ve bir de seccade veriyor. O da ilginç e, çünkü Türklerin o döneme kadar genel hikayelerinden kalan Sırtlarında o günde devam eden dervişlerin hep bir post var. O, o İslam kültürünün de etkisiyle yavaş yavaş o post posta hala var ama seccadeye dönüyor. Seccadeyi sırtına alıp. Yola çıkıyor, yanına da ulu, ulu dervişle de, kiçi dervişi veriyor, beraberce Karadeniz'e doğru gidiyorlar. Orada sırtından seccadesini çıkarıyor, denize bir güzel geliyor. Üstüne üçü beraber oturuyorlar, seccade onları alıyor. Denizin üzerinden önce bir Gürcistan'a götürüyor. Orada bir bazı maceralar yaşadıktan sonra dönüyorlar. Ve e, Kaligra Kalesi diye bir kaleye geliyorlar. Bu kalenin e, beyi de bir e, olanlarından kafir bir bey diye geçiyor. Kendisi ve adamları tebası kalenin içinde peydah olan yedi başlı bir ejder yüzünden kaçmak zorunda kalmışlar. Sarı Saltık'ta geldiği zaman yanındaki abdalları alıyor, ön kapıdan siz gelin diyor. Ben burada düz duvardan geçeceğim, oradan geleceğim diyor ve düz duvarı tırmanıp hemen içeri giriyor ki işte Kalibre kalesine gidilirse orada hala o duvarda o izlerin de bulunabileceği anlatılıyor. İçeri girdiğinde yedi başlı ejderi görüyor, gidiyor karşısına ona bir narayla... Kaldırıyor, uyandırıyor. O da ona kükrüyor. Ee, ve hemen oklarını çekip bu yedi başına da vurmaya başlıyor. Ee, ejderha da canhavriyle, kuyruğuyla sarılıyor beline. Başlıyor sıkmaya sarı saltı. Ve o sırada bakıyor çok sıkılıyor, kurtulamayacak. Hızır'ı çağırıyor. Ve o sırada şeyde, e, suluca karabeyikte Hızır'la... Hacı Bektaş, sohbet etmekteler, Hacı Bektaş'a malum oluyor diyor, hemen Hızır diyor kılıcını unuttu diyor, gitti hatırlatıver diyor. Hemen Hızır fırlıyor gidiyor, ulaşıyor ya önce mızrağıyla bir vuruyor ejderhaya, ardından kılıcını çekti, kafasını kessene ejderhin diyor. O da şöyle güzel bir şey var, hey Hızır'ım çağırdım erenler hakkı için ama kılıcım hatırından çıkmış yoksa sana zahmet vermezdim diyor, çekiyor kılıcını, kafaları kesiyor ve hayvanı öldürüyor. <gülüyor> Ve böylece e, haber gönderiyor e, B'ye. Onlar da bunu haberi alınca kurtulduklara dair hem geri dönüyorlar hem de beraberce imana geliyorlar bu gücün karşısında etkilenip. Şimdi bu öyküler Bulgaristan'da e, Aziz Nikolas ve Arnavutluk'ta e, Aziz George'a ithaf edilen birebir bir öykülerle örtüşüyor. Bu yüzden de bir, bir dönem bazı araştırmacılar Sarı salta bu öykülerin yakıştırıldığını e, söylemişler. O hikayelerin batıdan oradan alınıp. Bektaşlı türbelerinin olduğu yerlerde anlatıldığı, ona söylenmiş. Bu birçok de mantıklı geliyor çünkü e, Sarıt Altık bu savaşçı özelliğinin yanı sıra bir de e, insanların arasına girip, kafirlerin arasına girip e, onların kıyafetine bürünerek e, onların arasında yaşayan, e, menkıbelerinde onları imana döndüren bir karakter olarak da anlatılıyor. Kıyafetine bürünmek dedikleri bayağı e, kılık değiştirmek değil. Onun şekline girmek olarak e, anlatılıyor ve bu yüzden de e, hani bu söylem e, birçok araştırmacı tarafından doğal kabul edilir diye. Şimdi ne oldu? Mehmet'im geçin. Bir sonra bu da şey yapalım. Tabii. Tamam. Böyle çok formaldıydılar diye ama sohbet dediniz o da. Aynen. öyle. Şu. Bir kademede. Genelde öykülerinde hortlak dediğimiz unsuru kullanıyorum. Şimdi hortlak deyince belki kafanızda bir tasavvur yapmıştır. Şimdi mezerden kalkabilir diye ama bizim çok yakından tanıdığımız vampir diye tesliye edilen bir yaratık. Fakat e, biz her ne kadar bunu batıya, manelik batıya ait görsek de baya baya bizim yerli kaynaklarımızda, günümüzde bile anlatılan fortlar unsurlarında rastladığımız bir varlık. Hatta şöyle bir şey oldu, ben daha bir gün önce Luhur Gazdaydım, Kırım'la ilgili bir konferansa katılmalı işte söyleşiye. Orada yerel tarihçilerle konuşulmuştur, Luhur Gazdaydın hikayelerle anlatıyorlardı. Bir hikaye anlattılar. İşte iki tane büyük taş var, Karataş, eski Osmanlı mezarlarda bulunduğu yerde, ayıp belli zamanlarında bir gelip çıkıyor, orada görülüyor. Taşla da asla gelip ağlıyor, burunla duyan bir türlü Luhur Gazdan anlatıyor diye anlattılar. İlk yani ondan sonra işte falacelerde bir mezarlık daha var, oradan da bir kesik başlı gelin çıkıyordu diye anlattılar, ilginç geldi. Çünkü İslam hırancında e, ruh, hani hayalet yoktur. Hani dirme sadece kıyafette söz konusudur, canlılık hayaletlerle yani görülmesi gibi bir şey söz konusu değil, cin olarak isimlerdir, cin o şekilde görülmüştür şeklinde yani açıklanırlar, yani o şekilde bir yaptırılır. Dolayısıyla bu baktığımız zaman muhakta hırancının İslam öncesi dönemdeki e, Pagandar'ın kültürünün izleri taşınırdı ve günümüze kadar bir şekilde halk arasında özellikle bu şehirdeki yaygın medrese, medrese, medrese eğitimine dayalı İslam anlaşılışla, daha kulaklar dolma mahalle bilgilere dayanak halk, e, halkların dağılık bölümünde yani bölümün, daha yoğun bir şekilde inanıldığını e, görüyoruz. İşte en basitinden bir teori vardı, bunu yabancılar da dillendirir. Mesela vampir kelimesi diyor, Kuzey Türkçesindeki obur kelimesinden geliyor. Obur diyor, Sıla diyor, upir diye geçiyor, upir sonra da vampire de büyüyor diye bir teori var. Obur hakikaten de şey O gagalarda da var, Şeyden de e, kıpçakçada da var. Çünkü şey Kuzey Türkler diyeceğim bu kıpçak e, lesteyle giriyor. direkt, o çok benziyor çünkü. Dolayısıyla şey de var, hani bir bağlantı. İlanç olarak da bu bağlantının izlerini görebiliyoruz. Misal, Evren hepimiz tanırız. Osmanlı'da ünlü bir seyahat bize 16. veya yüzyıl dillerini, yaşayışını ve şehir bilgilerini anlatan ve bunu çok renkli bir dille tasvir eden bir seyahatımızdır. Bu seyahatımız bazen bize işte bir buzulun üstüne geçerken ki bu buzul Kırım bölgesinde bir Tatar şamanını ya da taşı Oluşturmuştur. O yüzden bir süreden bazı bolalar hocalar geçerken muhafiyerek geçerler. Onlar tam geçerken buzul çatlar düşer ve der ki, bir yer bir işleriyor. Bakın diyor, duvar mı bunu getiriyor diyor. Daha diyor da bu buzul çöp. Böyle ilginç Aretok vadisi hikaye şeklinde arabaladığı zevkli tassil ettiğini beti demek günü kullanarak anlatan bir şey yaptı. Bu canı, can portaker babi anlatılarında izler asıyoruz. Ne gibi o uyuş tabelini kullanıyor bu portaklerinde. Diyor ki bu Uyuz diyor, Kafkas'ta diyor, Neht'te falan, Boskova'da, Boskova'da yani Rus taraflarında daha yaygındır diyor. Kafkas'ta da görülür diyor. Ta oğundan beter bir beladır diyor. Şimdi bu sözü çok ilginç çünkü bugün Balkanlar'da Şüpke diye bir çigere kasabası var Bakidoya'da. Çingelerin orada bir inanış var. İşte vampir acı. Hatta vampir hanısı yaşıyor orada hala, bilinen hani son şeyler, gelenekler. Onu çağırıyorlar böyle birisi vampir gördüğünüz zaman. Karabasa gibi anlatıyor. biraz gibi şeyini var orada. Vatandaş diyor bize diyor polisler daha fazla sorun çıkartıyorlar burada. Değil Öyle bir şeyi var. Vatandaş sigaralar geldi şeyle o kalp şişire gidiyorlar falan soru yaşıyorlar. Hükümetten daha çok sorun çıkartıyorlar diye bir söylemler de var. Bayağı vakalarda harda yayınıştım bu. Romanaya dersen 2005'te adam kazıkladı. Geçen kadını birini yapmışlar orada. O da hürde bu kadını yakma vakası yaşandı. Uğraşıyorlar bir de ikizleri. Orta çağ kafasına attım biraz romanaya da. Ondan sonra bu ilazmeteri enjeksiyonu dedi rastığınız yerdi hem bir Yerde Hatukay Çerkezler e, Köyü'nde bir canıların çerkez oburlarıyla e, Amazon ogurlarıyla ya da uyuzlarının kavgasına tanık oluyor. fırtına içinde geldiler diyor, gökte çarpmışlar, birbirlerinin tanıda içerek diyor yere devirdiler, öldürdüler diye anlatıyor böyle canlı canlı. Ama bu da öyle bir fırtına gördü belki de o fırtınayı o çerkez ilaçlarını tesiri orada dinleyip de, o şekilde anlatıyor Çünkü bayağı bir o insanlarla da iletişim kuramadık. Yine aynı şekilde bu canlı anlatımıyla bağlantılı olarak daha ilginç bir belge var elimizde. Karun bir şehir istabı olarak tanımılır. Ebu Surt Efendi vardır. İki bilirsiniz bu fetvaları sayısız, yani bir çok fetvası var. Bu fetvalara bakarak hep Osmanlı hukuk sistemi üzerinde çalışabilirsiniz, hem de Osmanlı'nın o dönemdeki yani 17. yüzyıldaki, 16. yüzyıldaki o sosyal yaşantısı hakkında bir sahibi olabilirsiniz. Ne bu son fetvalardan birisi ortak hadisesi üzerinde bir fetva veriyor. Türk işte mesele öyledir çünkü şeriyede yani şeriat mahkemesinde şöyledir fetva hükmü verildik ki işte, e e işte mesele mesele salancaya diyor bir adam diyor öldükten sonra dirilmesinde diyor şey var mıdır diyor hani böyle bir durum olabilir mi diyor aslında yoktur diyor İslam'a göre yoktur diyor. Ancak bazı bölgelerde diyor, bu tür bir halde karşılaşırlarsa, muhtemelen Balkanlarda çok sık karşılaşılmış. Çünkü bu mahkeme kayıtlarda geçmiş olanlar var, basitçe var şimdi. Görünmüş ki fetva olarak kullanmış buraya Mustafa Efendi. Diyor ki, eğer diyor görünmüşse diyor kişi diyor işte karbile kazık çakına diyor kafası kesildi başka yere gömüle diyor. Ondan sonra diyor bu olaydan kurtuluş vadisinden beraber kurtulur diyor. Şimdi normal İslamın özü hadi yani ölümlü bezanlık kazılması bu işleri yapması şey yani direk yani günah. Evet. Ama Balkanlarda böyle mahalle yerleşik bir inanış olmadır ki Kafkaslar'daki boyutuna evliya çevreleri de eklemiş. Bu şekilde bir fetva verebiliyor. Osmanlı'da mahkeme kayıtlarına geçmiş, ciddi resmi raporlara geçmiş cadı, vampir valkanları var. İşte sadece Tırnova cadıların hadisi değil. Mesela 1900 1900'lerin başında doyuran kayvakalı merkeze bir yazı gönderiyor Diyor ki bir bahkeme görüldü burada diyor. İki kişi yargılandı. Yargılanma sebebi şu adamların canı görülüyor. Dünya kasabada Noyla, Noyla'da şeyde Noyla'da bağlı köyde canı görülüyor. Adamlar gidip birinin mezarını açıp kazıklıyorlar. Görüyor. Kalbine kazıkçamıyorlar. Bunun üzerine yargılıyorlar. Bu Osmanlı belgesi değil ki yani artık Fransız filmi, Avrupa Amerika filmi de geçmiyor. İleri şekilde birkaç tane daha böyle canını vakası görüyor. Edirne civarında bıyıkları görülüyor mesela. Hatta yıllar sonra 2008'e geri Edirne'de uçan vakası yaşadı, belki büyümüşsüzdür, o da şey hani ciddiye geçildi bir endeme fakat çikerelerin sorumluluğu var ama onlar daha farklı anaktan böyle bayağı mevlüt okudu arkasından yani bir ölü huzur bulamamış gibi. Hı. Hani eğer yani olay uzasaydı belki mezar açmaya giderlerdi diye merak etmedik ya böyle ilginç ilanışlar var valkanlar da yaygın. O dönemde namelaya da gitmiş demek yani fetvaya yazıyor işte mahkeme kayıtlarında geçiyor. Daha ayrıca Edir'de ve Selanikçiler'de yapılmış korktor derlemelerine de bak. bir çoğu erken cumhuriyet döneminde ve geç Osmanlı döneminde yapılmış bu araştırmalar. 1880'lerde ve 1940'larda, 50'lerde. bu araştırmalarda yoğun olarak bir an ışık gösteriyor. Hatta Selanik göçmenleri anlatıyorlar şimdi, bizim Kaylar köyü, Kaylar'da diyor, orada Selanik, Barastır arasında bir yer burası. Diyor ki orada diyor bir hakime ecadı vardı diyor, mezarlıklar diyor, cami eklerken gördük diyor. Işık şerrareleri görülüyordu diyor. Ondan sonra canım da diyor, kartları gördük bu ışıklarla anlatıyorlar böyle. Şimdi baktığımız zaman ben bunu ilk başta kullandığım zaman, bu araştırmaları yapmadan önce kullandığım zaman vampirlerini severdim bu ufakları vükelse. Bana şey eleştiresi gelirdi. İşte ya bizde vampir yok gidelim Sonra ben araştırdıktan sonra bu sonuçlara olduktan sonra dedim ki ya basbaya bizde kullanabilir miyiz? Hatta daha delili gideyim. Bizim Beşere Drakkın olarak bilmiyiz. Tepeçer'e kazıklı hıla ve şu şey, Osmanlı'da bir Osmanlı'ya bağlı mı beydik? Şimdi bunu batı edemiyatı çok güzel bir okul olarak kullandı, silaması da kullandı. E bu adam burada Kütahya'dan 70 yediysen, Edirne'de kalmış Osmanlı Tedrisatı'da yetişmiş bana. Yani bir adam. Folklora da girmiş. Hani arkasından bekle halen bir şahsı bayağı karanlık bir gözle bakmışlar. Ben bu hani bir Batı'dan daha fazla belki de kendi edemiyatında silamakta kullanma hakkına sahibim. Dolayısıyla ben Hikayelerimi yaparken hep bu şeye dikkat ettim. Bir de son bir bilgi vereceğim. Yine bu, ülkesi ortak hikayeler derlenebiliyor bari. Tabi tamam, Balkanlar, Kafkasya, Rusya, Tabi, tamam. Anadolu'da belli yerler var. Trakya'da işte ben bu Leburgaz'a geçerdi aslında. Yok zaten diyorum. Artık Trakya'da kaybolmuşur diyordum. Varmış yani bu. Hayalî şekiller geçiyor daha farklı. Şeyde Anadolu'da e, Çekli, Giresun'un Çekli köylerinde, işte Sivas'ın bazı hali gibi köylerde ve. Doğu Anadolu'da, Caferi Diyanoğlu ilaç bölgeleri yakın yerlerde görülüyor bu vakta filan. Yani çünkü şehir kültürü yerleştiği yerde artık özel isimli varlıklar görülmüyor. En olarak tasvih ediliyor ve o şekilde inanılıyor. Ben e, hikayelerinde bunu işliyorum genelde. Bu Anadolu Korku Öküleri'nki de de mezartan genelisinde hikaye dedi. Bu sıra dayanarak bir hikaye anlattım. Söyleyecekleri bu kadar, sözleri kalp hafif edebilirim. Bu harkemin sonumuz gibi oldu. Ben öyle bahsede bu... Selali'nin tepeli tamam bir ortamı bahsettiniz. Evet, onu biraz daha açar mısın? Çünkü çünkü bakın ben oradan gelmeyim. Yani sizin anlattığınız bazen kölüme içerisine giden bir. şöyle Selanik'te bu bir makale var. Eee Osman şey Sarıgöl Sarıgöl'ün <gülüyor> kırıkşaf folklorunda cadılar ve çatışlık diye bu Sarıgöl şey tarafında. Gel yani o Selali'ye yakın köylerden gözlü köy mü? Ne bir yöresi vardır. Benim kimliğiersidir. Bir de şeyde var. Kavaladan neredir? o tarafa, ya, o taraftan Çünkü şey isimleri evet. Kırım Kaylar Kaynar falan hep bu şehirlerin o bölgedeki yerleşim yerlerinin ismi. Sen anlattığın benim lütfen. Şey Makalesi var mı? Makalesi olabilir. Bugün Ama bugün Cumhuriyet alırsın, Sovyet alırsın. 30'da oyaladın 1700'den Milli gazetecilisi televizyonlar. Anlatabiliyorum. muyum? Yani Hı. bizleri bu e bu göçmenlerle yapılmış görüşmeler miydi? Işte, ben de böyle görüşme. Ben de gördüm. Ne de gördüm. Onu onun için diyorum. Ben. Hı -hı. Yani Bazı bir yerlerde ben akşam anti Müslümanların şeyini öyle <gülüyor> dinledim. Şey Yeni Arç'ı dinledim. O da bazı, bazı yaptı. şu ortamda da sizin de biraz yapmışınız var. Biz zaten bize geldi. Ne gibi şey bir? Ya yani o şeyler anne. Hani... Eski dönemde diyorum ama zaten diyor ve hadi erken Dediler ki, yani geç Osmanlı dönemi erken Cumhuriyet dönemi yapmak fotoğraf derlemeleri. Aynen. Diye. Sonunda dahi, Cumhuriyet'e girişte dahi bunlar yani yok ya. Aşağı şey olarak halk basıda kaldı. Şey de, devam edelim. Teşekkür ederim. Bir çıkışta de, konuşalım yani. mı de Valla çok bilgi de almak isteriz. Yok benim bilgim yok. Ben bir oku, bir temiz bir vatandaşım. <gülüyor> Ama ben bir oku. sivil toplumdan çok isterim. Gerekliye kadar bir şey koyarım ya. İyi, i̇yi yapıyorsun. Öldüğümü söyledim. Evet evet. Öldüğümü Dur değil. Mehmet özellikle meslekten tarihçi olduğu için bu konularla çok <gülüyor> aşırılaşır. Bayağı bir arşiv ve kitaplıklara girmiş başlığı var. Bizim bir bizim bileksizliğimiz varsa biz hep bir köşeden bir şeyden bakıyoruz. Merk. Soğucu, soğucunun şeyine bakıyor. Sağcının sağ, sağ, şeyine, Doğru. öbürü söpünün, soğucu, söpünün şeyine bakıyor. Ben bazen bir nakaşaya giriyorum, söpülerle de giriyorum. Yani, yani bakın. Kısa bir olay, çok yakın, yani çok yakın. <gülüyor> ya onun onu çıkışta konuşsak ama çünkü soruları kalmadık, <gülüyor> hemen bir toparlamamız lazım. Patikte <gülüyor> çok kısa arkadaşlar, tıpkıya çıkmaya başladık. Ee, ben teşekkür ederim, çok sağ olun, çok değerli bir katılım oldu. Ee, ben ben aslında e, şu an buraya geldiğimde başka bir şey anlatmak istiyordum ama e, birazcık daha eredik kaynaklara bakarken daha iyi örneklerle karşılaştığını düşünüp daha iyi noktalara geldiğini düşünüyorum. Anadolu Korku öyküleri ikideki e, oba isimli öykümle alakalı araştırmalarımı ve çalışmalarımı orada karşılaştığım yaratıklarla ve kurmuş olduğu bağlamı anlatacağım. Anadolu Korku öykülerini biz oluştururken en fazla karşılaştığımız şey, özellikle iki kitap çıktıktan sonra hep cin öyküleri anlatıyorsunuz, olmuştur. Şimdi Türk İslam kültüründe özellikle ki bu Hint'te de böyle, öbür tarafta, doğuda da, yani Balkanlarda da böyle bir e, cin yani doğaüstü belki insan formunda suretinde de olmayan Yaratıklara karşı duyulan bir korku var ve bu çok fazla. Anadolu'da özellikle bir yaratık, bir canavar öyküsü anlatırken, e, huzursuz bir ruhtan bahsederken, piriyi, e, işte önünden geri gelmiş bir huzursuz bir ruhu anlatırken falan hepsini cin ya da e olarak bir sınıflamak ya da bir genel isimle tabir etmek gibi bir e, kanı var. Böyle değerleşmiş bir hareket e, tarzı var. İnsanlar bu bir alışkanlık olarak devam ediyor. Ee, ama cin çok daha başka bir şekilde, başka şeylere e, e, tekabül ediyor. İslam kozmokolisinde, evren yaratılımında. E, ben biraz onların üzerinde durmak istedim. E, bir defa öncelikle çok değerli bir kültürümüz var. Bizim e, sahip olduğumuz şeylere e, öncelikle sahip çıkmamız gerekiyor. Yani daha doğrusu kendi kültürümüzün içinde doğduğumuz, büyüdüğü şeye bir defa sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu en iyi değerlerimizi bulan kişiler Biz her gittiğimiz yerde bunu tekrardan söylüyoruz. Ve bütün çalışmalarımız da bunların üzerine işte birinin çok derin bir Orta Asya'dan tutumda İçerdoğlu'ya kadar devam eden bir karanlık yaratıklar listesi var. Özellikle kadınlarla alakalı. Albastı, Al Karası, Al Karakura, Almız gibi şeyler üzerinde çok derin bir çalışması var. Zaten Anadolu Korku Ayıklı, bir de de gelin, gelincikler galiba, gelin notu. Gelin notunda da özellikle bu nokta üzerinde durmuştu. Çok önemli bir konuydu. İşte aynı şekilde devokanın birazcık daha, daha modern bir öyküleme çalışması, bir kurgu yaratmak namal olarak bir üstünde durmadı ama derinli olarak dervişler üzerine oturmuş olduğu çok güzel, e, karanlık bir dünya da var. Yine Anadolu'nun içerisinde geçiyor. okuduğunuz, çevirdiğiniz her sayfanın içerisinde direkt olarak görüyorsunuz, izin toprak Toprağın koksulluğu geliyor size. Mehmet'in yine herkese daha ve Mehmet'in çok daha güzel başka bir tarafı var. Edirne üzerinden geldiği için vampir ya da diğer şeyleri Balkan yanaşlarına birazcık daha açılan kapı oluyor bizim görüntümüzde ki bu çok önemli bir durum çünkü Dünya üzerinde bugün Korku Edebiyatı, Korku e, Sineması, bunların hepsi, Vanfil Kurt Adam vesaire gibi, doğa üstü, belli bir yerlere oturmuş, yaratıklar üzerinden hareket ediyor. Bizim bu kültür öğelerini dışarıya götürebilmek, tanıtabilmek için e, biraz o dinden konuşmamız da gerekiyor. E, tabii ki özgürlüğü kaybetmemek lazım. Biz bu ekibi kurarken, biz yedi kişilik bir ekibiz, on seneden beri yazıyoruz birlikte. İlk çıkışlıkımız oydu, özgür olmalıdır oyunda. Çeviri olmayacak, başka türlü olmayacak. Ben ne anlattım, ona gideyim hızlı hızlı. Zaten dediğim gibi çok hoşçak. Ben cinlere karışan çocukları anlattım açıkçası. Çok ilginç bir şey vardı. insan evren yaratımında dediğim gibi cinlerin insanlardan farklı bir yaratılış formu oldu. Ve bu iki formun arasında birbiriyle geçiş olup olmadığıyla alakalı net bir şey yok. Aslında çok nettir. Cinler, şey, duvansız bir ateşten yaratılmıştır. Ben bunu araştırırken Antik Yunan'da başka bir şeyle formla karşılaştım. Gezegenler üzerine vurduğumda hangi gezegen e, dumansız alev üzerinde bir e, maddeye sahipti çünkü insanın vücudunda en fazla toprak, karbon elementini buluyordunuz. Acaba e, bir uzay hikayesinde kullanır mıyım diyerekten e, şey, şeytan bir cini bu e, paterne koyduğumda, dokuya koyduğumda Satürnle karşılaşmıştım. Satürne verilen bir başka e, kötücük e, yakıştırmalar, işte hikayelerde kullanılma gibi şeylerle karşılaştığımda da çok şaşırmıştım, aa çok ilginç bir yerden kendimi tamamladığım hikaye. Ee, ama bizde yaygın olarak bir inançla insanların cinlere karışabilmesi, yani cinlere dönüşebilmesi, bir beden olarak, bir başka şey olarak. Benim anlatmış olduğum öykümde, oba adlı öykümde, biraz önce notları karıştırırken de, Amasya'nın uzun oba adında bir köyde ki, yani önünde güzelce var ve bugün karşılaşıyorum, ben <gülüyor> bu notla. Ama sizin uzun ova köyünde e, gerçekten de bu şekilde bir cin çocuklar üzerine yazılmış bir şey oldu. Hatta hepimiz duyarız, biliriz, yaşar, satılmış gibi isimleri vardı çocukların. Bunlar da o bölgedeki bir babaya, bir evliyaya, bu çocuklar satılmış, bunlar yaşasın, bunlara cinler ya da kütürler ya da ölüm ilişmesin gibi bu çocuklar ayrılmış çocuklardır, bunlara dokunulmasın gibi isimlerle canlandırıldığı söylendiği geçiyordu. Uzun benim öykümde de kullanıldığı üzere, ki tam tersini Almıştım. Çocuklar bir evlaya satılmış, artık benim çocuğum değil, o büyük adamın hatında bu çocuğun yaşamasını sağlayın diye söylüyorlar yani ve bu satış, satılmış adındaki çocuk daha sonra başka işte kil babanın, başka cebbar babanın ismini olarak yaşantısına devam ediyor. Şimdi bizim unuttuğumuz bir şey bu, birleşik ve bunun arkasında büyük bir hikaye var. Ben kendi öykümü kurarken özellikle çok büyük bir trajedinin üzerinde kurduğunu düşünüyorum. Yerleşik düzenle geçmiş olan bir küy kendi obasıyla gelen bir Türkmen e, obasının işte yerleşik olmayan e, at çeker, keçi gider bir e, grupta yaşadığı bir çatışmayı ve bunun üzerine bayağı bir kan anlatmaya çalışmıştım. Bunların arasında sıkışmış kalmış ruhlar var, lanetlenmiş çocuklar var. Aralarında büyük bir dervişin e, çocukların önüne katıp götürmesi, kaçırması hikayesi var. Burada üzerinde durmak istediğim bir iki tane yer vardı. Cinnilerin özellikle e, bu dervişten, bu cin çocukların kaçırılması, daha doğrusu görünmez kılınması için, esma esma Hüsna'yı kullanmıştı mesela. Alman 99 isminden birer tanesi çocuklara veriliyordu. Ve e, bu derviş kendisi ne kadar hak bir derviş olsa da, kötücül olmayan, iyi niyetli ve bir şeylere ibret olsun, ders olsun diye ortaya çıkmış derviş olsa da, e, bu cin çocukları kaçıran çocuksuz ailelere e, tekrar ilişememesi için, çocukları tekrar bulamaması için Anadolu Sarı aslında, bu Allah'ın isminden kişilerin bir önüne bir maske koyması gerektiğini ben önermiştim. Aslında tamamını anlatmak istememek yani bir daha kendinizde belki yakınınızda şey yapacaksınız. Kendi arasında böyle bir geçiş olmuş. Bunlar çok bayağı bir kaynaktan beslenen şeyler. İşte cinlerin gece aynı insanlar gibi insanlarla cinlerin ayrı yaşam saatleri olduğunu, işte gece onların çıktığını ve sabah yazanıyla beraber bunların ortadan çekilmek zorunda olduğundaydı. Aklımda medyayı da E Geldiğimiz noktada böyle bir öykü yaratımında, e, böyle bir iddia ortaya çıktı. E, çok fazla vaktinizde kalmadı galiba. Hemen sonra varsa bir iki tane soru alalım. Ondan sonra da e, toparlayalım istiyorum. Sorusu olan, sormak istediği, eklemek istediği bir şey olan. Peki, ben, son, ben bir şey söyleyeyim o zaman. Çünkü benim... Biraz süreyi ayarlayamadığımız için şey şey yapıp kaldı. Sanki Ejderhalar Batı'dan e, geliyormuş gibi bir yerde dikti ee, benim anlatım oysa öyle bir durum söz konusu olmadı. Çok kısa süre sonra çıktı çünkü zaten Ejderhalar'la savaşan e, dervişlerimiz e, sadece şey değil sarısaltık değil e, onlarca örnek verebiliriz. Farklı farklı şekillerde savaşıyorlar. Bir tanesi... E, Kızırmağ'ın köşesinde bir kıyısında bir yerde geyikten doğan bir de şeyi ejderhayı yakalayıp taş ol buraya zındık diyor. O taşa dönüşüyor. Yani bir hikayelerimiz çok var ve buradan geriye gittiğimiz zaman bu pek çok dervişten Orta Anadolu'da buluyoruz bu hikayelerin çoğunu. Orada Hititlerden geldiğini fark ediyoruz. Fırtına tanrısıyla Illuyan adlı bir ejderin savaştığını görüyoruz. Oradan Babil'e, Sümer'e Bötürebiliyoruz tarihte e, bu ejderleri. Aynı zamanda coğrafi olarak hareket edersek İran'da, şehnamede Ferid'in kendi oğullarını sınamak için ejderha hakkılığına giriyor. Oradan daha e, gidiyoruz, Türklerde e, ejderha figürünün olduğunu görüyoruz. Bunun yine Çin'den etkilendiği, işte, Türklerin o dönemde Lu dedikleri ejdere, Çin'in Lung dediği, Lung'dan geldiği söylemleri ne var. Ama e, bu etkileşimlerin olması çok doğal. Göktürklerse mesela köklü diyorlar ve bulutların yağmurun e, sembolü olduğunu görüyoruz ejderan yani kısacası ejderler e, bize doğrudan, batıdan gelmiş demek çok zor aslında daha doğudan geliyor geçiyorlar Anadolu'dan büyük ihtimalle daha sonra dönüp e, belki de sarı altın hikayelerini bu bulaşmış te olabilirler te çok te de. De. teşekkür ediyorum. O takıma sorduğumuz ya, bunu da. Ben 20 yaşında buraya geldim, aynı ortamda e, bir düğün esnasında orada genelde eskiden arabalar yoktu şimdi iki gibi 300 arabalara görüyoruz, onlarla gelin halal gidiyor. Köyüne giderken, tabi ki o dönemde bir eksiklik görmüşse babası mı ne? Aşağı olsun dediğim. Ve de aynı de o, aynı kükranlar oradan mevcut yani. Tamamdır. <gülüyor> İyi geldiniz, size çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, evet. ederim. Siz, evet. siz, siz, ben sorabilir miyim, rica <gülüyor> etsem? Hayır. Şimdi, çok tanımlı bunlarda genel bir tane ana yaratıcı ve altında çeşitli tanrılar görüyoruz. Evet. Tek tanımlı bunlarda da işte bir tane temel yaratıcı var ve altında melekler Ama orada güzel etmiyor şu, bir de kötü var. Yani buna şeytan görüyor, başka bir şey değil. Siz de ne sizsiniz? Anadolu, ayrı Belki 1. yüzyıldan bu yana, işte danışmanlarda evet. mevcutlardan bu yerden kötü bir yer. Yani sürekli kötülüğün olduğu, çatışmaların olduğu, insanın musluğu olduğu bir yer. Evet. Demek ki aslında çoktan dinlerde ve tek tanrının dinlerde. Yani tanrının pek çok meleği ya da işte e, alt kanallar olmasına karşın kötü olan şey tek başına diğerleri, diğerlerinin egemenlik sağlayabilecek bir şey. Işte.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 Küçük Murat başının Cerrahiksiyanları esnasında 1630 lara olması lazım. <gülüyor> evet, Yanlış mı? Zaten ee, şeyden gelip, o sözden de baltamlardan gelip ordusuyla beraber 90 yaşındaki vezirin 100 120 bine yakın kişiyi öldürmesi. 1606'dan sonra çünkü şey. Kadice kahramanı tiyaret hala gibi. yaşıyor. Seferi eşitler. Yani, ee, şimdi şöyle, şunu demek istiyorum. Osmanlı tarafından iyi ama Anadolu'da 100 bin kişi. Onların ailelerini düşündüğünüz zaman bu rakamlar çok kötü bir şeyler. Ama e, bizim belki tam şurada biz altına çizgiyi çektiğimiz zaman kötülük, kolektif bir kötülük olarak oluyoruz. Yani Osmanlı'ya göre kötü olan da karşısındaki o isyan edenlere karşı kötü olanların da şeyi bizim toplamımıza etki ediyor. Bu nedenle kötü. Ee, Yoksa Anadolu gerçekten çok güzel bir coğrafya ve sadece Anadolu'nun değil bu. Ee, İspanyollar Amerika kıtasına çıktıkları zaman yapmış olduğu şeyler bizim burada yaşadıklarımızdan çok daha fazlası. Bir dünya genelinde bir şey var. ve Bunlar öyküler yaratıyor, ee, mitolojiler yaratıyor demek istiyorum. Ama şeytan tek başına geri kalan hepsini karşılayan şeytanı da e, ya da işte Yunan şeytanı da birleşiyor. Gibi. Ama öbür tarafta bir tane tam iki tane melek gibi bir noktaya da çıkıyor. Yine de tam bu şekilde almak gerekiyor. Sürede bitti galiba. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. <gülüyor>